Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve ve billahi an anna Muhammadan wa haftayı yanlışlıkla bir hata üzere geçmiştik. Onlara geri dönüyoruz. Onları işleyip devam edeceğiz inşallah. Bu haftaki mevzumuz la mekanin yuzlahu fihi li Allah'tan başkası için kurban kesilen yerlerde Allah'a kurban kesmeden men edilmiş. Yani bunun hükmü bunun şeriatta yasaklanmış olmasının beyanı. Bakın çok dikkat edin. Allah'tan başkasına kurban kesmek değil. Allah'a Allah'tan başkasına kurbanlar kesilen bölgelerde kurban kesmenin yasaklı. Ya burası çok önemli. Burada İslam'ın bir aslı bizim e, öğretimizde sunuluyor. O da şu: İslam'ın aslı şirkten ve şirkin ehlinden beri olmaktır. Hani Allah için yaptığımız ibadeti müşriklere karıştırmamak için elimizden geleni yapıyoruz ya. Yani. Asıl olan bütün ibadetlerde, yani namaz, oruç, zekat vesaire, kurban mesela, yani bütün ibadetlerde müşriklerden ve onların ibadet mekanlarından uzak durmak İslam'daki asıldır. Yani bütün meseleleri bugün, birazdan Mescide i Zırar meselesi gelecek, başka meseleler inşallah gelecek. Günümüzde yaşadığımız dönemde var olan bütün meseleleri bu asıldan, bu pencereden bakarsak isabetli görüşe gidebiliriz inşallah. O da şudur, İslam şirkten ve müşriklerden beri olmaktır. Yani her türlü ibadetimizi onlardan ayırmak, her türlü inancımızı itikadımızı onlardan ayırmaktır ki ancak dinin aslı bununla ne olabilir? Gerçekleşebilir. O yüzden burada ilk getirdiği Şeyh Muhammed'in ilk getirdiği ayet Tövbe Suresi 108. Ayet mescid zararla alakalı ayet. Küçük bir kısmını almış biz ayetin tamamını ve içerisindeki muhtevasını inşallah anlatacağız. وَلَا تَقُوْ فِيهِ اَبَدَ Orada asla kıyama durma. Yani orada asla namaz kılma diyor. Allah subhanahu Şimdi mescit secide edilen yer demek Arapçada. Yani yeryüzü bir hadiste cületli arzadan mescidden ve tahura yeryüzü bana e, mescit ve temizlik kılındı diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bütün yeryüzündeki asıl nedir? Her yerin mescit olmasındır. Taki nereler buradan müstesnadır? Tuvaletler, mecis olan bataklıklar vesaire. Yani necasetin bulunduğu bölgeler hariç her yer asılda nedir? Temizdir, mesciddir. Ta ki o aslı izale eden bir şey gelene kadar. Yani pislik gelene kadar. Şimdi Türk toplumuna yanlış anlaşılan başka bir noktada şurası. Ben sokakta namaza dursam arkamdan bir tane yumruk yiyebilirim ya. Ne yapıyorsun? Burada pislik, burada ayakla basıyorlar falan diyorlar da. Yarı yani yüzündeki asıl temizliktir. Ta ki necaset görene kadar. O Türkler bidatlarını geliştirip seccadeyi de öyle üretmişler yani. Ya evde bile seccade seriyorlar. Niye oraya işte çocuk işte bilmem şunu yapmış olabilirmiş, bunu yapmış olabilirmiş. Asıl temizliktir. Ta ki orada necaset görene kadar. Bu vesvesenin kapısını açmaktır. Şeriat bunun önünü almıştır ve vesvesenin kapısını kesinlikle açmamıştır ki şeytan bu vaktan insana girip insanla oyun oynayabilir. Yani o yüzden her şeyi aslına döndürmek gerekir. Bu da nedir? Usul kaidesidir. Ben mesela abdesti miyim, abdestsiz miyim diye şüpheye düşmüşsen. Eğer abdest aldığımı hatırlıyorsam abdestliyimdir. Çünkü bir asıl var, yakın var. Ne? Ben abdest aldığımı hatırlıyorum. Ama abdesti kaçırdığımı hatırlamıyorum. Bu bir şüphe. Asıl, yakın bir şüpheyle ne olmaz? izale olmaz, değişmez. Yeryüzünde de asıl nedir? Mescittir. Her yer temizdir aslında. Taki necaset bulaş bulaşana kadar. Peki bu ayette hangi mesele bize zikredildi? Hani orada namaz kılma diye Allah'ın emrettiği mescid o da herkesin bildiği üzere mescidi durar olan zarar mescidi olan yer halbuki burada mescidi durar denen o mescidde ne pislik necaset vardı ne de hani öyle namazı batıl kılacak o mekanı pis sayacak başka bir eşya vardı Buna rağmen neden Allah yeryüzünü temiz kılmasına rağmen Mescid-i o arzını bundan Allah subhanahu wa istisna etti ve dedi ki e, orada namaz kılma. Allah şöyle açıklıyor. <gülüyor> Onlar ki ne yaptılar? Mesciden bir zarar mescidi edindiler. Yani bir mescid edindiler. Amaçları orada ne? İslam'a ve Müslümanlara zarar vermek. Ve <gülüyor> kufran Aynı şekilde küfrün yayılması, küfre hizmet amacıyla bu mescitleri inşa ettiler. وَتَفْرَيْقَنْ Beynel الْمُؤْمِن۪ينَ Ve Müslümanlar arasında tefrika çıkarmak. Yani ayrılık çıkarmak. Fırka, çünkü fırka fırka arttıkça ne olur? Müslümanların gücü zayıflar. Bugünkü olduğu gibi her önüne çıkan 10 kişi bir cemaat olur. Bugün var olduğu gibi. Neden? Tefrikalar başlamış, fırkalar, ayrılıklar başlamış. Neden? Başta bir tane... Müslümanların itaat edecekleri bir halifesi yok. O yüzden her önüne çıkan halife oluyor. Ya Bu illetten, bu hastalıktan dolayı ümmet ne yapamıyor? Bir araya gelip kafirlere karşı yek vücut saldıramıyor. O yüzden Mescid-i ilk bina eden o münafıklar da bugünkü küfrün ehlinin ataları da selefi de onlar da ne yapmışlardı? Tefrihan beynel müminin Müslümanlar arasında tefrika çıkarmak için bu mescidi inşa etmişlerdi. Ve irfaden limen ve Allah ve Resuluhu Allah'ı ve Resulüne karşı savaş açanları gözetleme merkezi kılmışlardı. Min kablu bundan önce böyle yapmışlardı ve Allah subhanahu teala bu şeyin e bu münafıkların yaptığı mescidin bu saydığımız vasıflarla zarar mescidi olduğunu bize haber verdi. Şimdi ayetin nüzul sebeplerine, tefsirlere bakıldığında, hadis kitaplarına dönüldüğünde münafıklar ne yapıyorlar? Ee, bir mescit açıyorlar. Bunu kafirlerle gidip istişare ediyorlar. Kafirler diyorlar biz Medine'ye saldıracağız, Medine'ye geleceğiz. Yalnız bizim geldiğimizi gözetlemeniz için bir gözetleme yeri oluşturun. Oradan bizim gelişimizi bekleyin diyorlar. Bu sebepten ötürü Allah ne diyor? Allah ve irsadan liman harab Allahu Allah'a ve varısında savaş açanları gözetleme merkezi. Yani bekliyorlar ki onlarla bir olup Medine'nin merkezine saldıracaklar, Rasulullah ve salam salamı salam saldıracaklar. Daha sonra dört tane burada biz ayet okuduğumuzda dört tane mescid edarın başlıca özelliği olduğunu görüyoruz. İkinci mesele olarak o da şu. Bir zarar vermek, iki küfür amaçlamak, üç müslüman arasında tefrikaya yapmak, dört de Allah'ın düşmanlarını gözetlemek için yapılması gerekir. Yani bu dört vasıf mescide dararın vasfıdır. Peki alimler nerede ihtilaf etmişler? Alimler şurada ihtilaf etmişler. Eğer bir mescitte bir mescitte bu dört özellikten bir tanesi varsa mescide darar olur mu? Yoksa dördünün birlikte bir mescitte toplanmasıyla mı o mescid mescide darar olur? Bir grup demişler ki sadece bir tanesi olması yeterlidir. Ki Cumhur'da demişler ki dört vatfın da o mescitte toplanması gerekir. Ki ne olsun orası? mescidi i Dırar olsun demişler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi e, rivayetler var. Taberi bunu rivayet, rivayet etmiş. Senede her ne kadar zayıf da olsa ayetin nuzuluyla çelişkili olmadığı için diğer rivayetlerle de mutabık olduğu için zikrediyoruz bu rivayeti. E, münafıklar... Gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyorlar ki Tebuk gazvesine çıktığı zaman biz işte uzaktayız, zayıfız, Medine'nin dışındayız. Gelemiyoruz biz. Biz bir mescit yaptık. Orada da namaz kılmak istiyoruz. Ya Resulullah, döndüğümüzde bize şey yapar mısın? Ee, bize namaz kıldırır mısın? Peygamber Efendimiz de diyor ki? Tabii gazveye gidiyoruz. Geri dönelim. Ben gelip namaz kıldıracağım orada. Peygamber haberi yok. Münafıklar bu niyetle yapmışlar. Amaçları bu. Tabi bilmiyor. O da gaybı bilseydi zaten haşa. Yani uluhiyet iddiası bu küfürdür. O da ancak Allah'ın ona bildirdiği kadarıyla gaybı bilebilirdi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yaklaştığı sırada tam varacağı sırada varmadan az bir vakit önce e, diyor ki Allah ona vahiy indirdi diyor rivayette ve Allah bu e, münafıkların halinden bahsetti ve Resulullah orada namaz kılmadı. O yüzden fihi asla orada namaz kılma diye Allah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yaptı? Emretti. Yani münafıklar ümmeti bölmek, ümmeti parçalamak, ümmeti işte e, yerlerinden etmek için ee, gücünü zayıflatmak için ümmetin böyle bir yola başvurmuşlardı. Bu da bize şunu gösteriyor. Ee, şimdi neden ben bu meseleyi anlattım? Çünkü babın başlığı neydi? Allah'tan başkası için kurban kesilen bölgelerde Allah'a kurban kesmenin yasaklanması. Yani Allah'a kurban kesilemeyeceği babıydı öyle değil mi? Mescit normalde nedir? Mescid aslında namaz kılınan Allah'ın ibadeti kabul ettiği yerdir ama Mescid-i namaz kılınca sen Allah'a da kılsan ne oluyor bu sefer? Mescid-i meşrulaştırmak olduğu için orada namaz yasaklanmış oluyor. Nereye bağlamaya getiriyorum? Şuraya bağlamaya getiriyorum. Şimdi bu o dönemdeki şeydi, hükümdü fetvaydı. Bugün asrımızda muhakkıyayı nasıl biz değerlendireceğiz? Bugün Müslümanların mescidleri yok, mescidler kafirlerin elinde. Yani zamanında bunlar şey üzerine esas edilmiş olabilirler. İnsanlar Allah korkusundan kalkıp mescit yaptırmış olabilirler. Ki Allah diyor ki müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri onlara yakışmaz diyor. Yani Allah'ın mescitlerini müşrikler imar edemezler. Biz biliyoruz malum bir şey ki bu halk müşrik. Bu halk değil yeryüzü halklarının hepsi müşrik. İlla Allah, Allah'ın rahmet ettikleri Onların içinden çekip kurtulmuşlar Peki Müslümanlar bu yani Nasıl davranacaklar? Nasıl bakacaklar? Bu mescitler bu dört özelliği Taşıyor mu? Yani burada içtihat var Burada bakış var Allah içtihat isabet eden tarafa Kıyamet günü iki ecir hata eden tarafa da Bir ecir verecektir Bu içtihadi bir meseledir Öncelikle Müslümanların bunu bilmesi lazım İkinci nokta Peki nedir Mescid-i ulema katındaki yeri? İbn-i Urkaym diyor ki zadır ı Mead'da Mescid-i içinde Allah'a ortak koşulmaya çağrılan mescittir. Yani bir imamın mescidi Allah'a ortak koşmaya çağırıyorsa orası Mescid-i Orada namaz kılınmaz. İmam oraya yakar yakar diyor i̇bnül i Urkaym Bu tabi onun görüşüdür. Bu da onun işte hazırdır. Ki ekseri ulema onun dediğini dememişler. Yani bir mescidin imamı e, kafir oldu diye insanları küfre çağırır diye bir mescid şey olmaz. Ee, küfür mescidi, dirar mescidi olmaz. Peki ayette bahsedilen şey nedir peki bu mescitteki asıl nedir? Neyin üzerine esas edildiğidir? Yani o mescidin ilk yapılırken küfür üzerine mi yapıldı? yoksa iman üzerine mi yapıldığı önemlidir? Bir yerin mescidi dirar olup olmaması meselesi. Mesela Müslümanlar bir mescit bina etmişler. Kafirler o beldeye saldırmışlar. O mescidin maliki olmuşlar. O mescide kendi imamlarını koymuşlar mesela. Daha sonra da Müslümanlar bu beldeyi fethetmişler. Tekrar cami ellerine geçirdiklerine burada dırar mıdır diyecekler yoksa imamını mı değiştirecekler? Tabii ki sadece imamını değiştirecekler. Burası dırar, olmaz. Peki günümüz camileri zaten e, mesela burada. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, laik demokratik devleti Osmanlı'nın e, tarihi boyunca yaptığı caminin kat ve kat daha fazlası cami yapmıştır. Zaten adamların din gibi bir derdi yok yani amaç zaten dolmayan camileri arttırır yani sadece Hristiyanların yaptığı gibi ibadet kilise yapılır gibi bir din anlayışını insanlara aşılamak. İkinci nokta velev ki Osmanlı'da yapılan mescitler olsun Osmanlı'nın Osmanlı da bunu tevhid üzere bina ettiği burası da başka bir tartışma meselesidir ki Osmanlı hiçbir zaman tevhidin bayraktarlarını yapmamış aksine tevhidin düşmanı olmuştur. Aksine de video katmak için elinden geleni yapmıştır. Müslümanları kesmiştir, katletmiştir. Müslümanların devletini yıkmıştır Osmanlı devleti. Bunlar Osmanlı'nın kendi resmi kaynaklarında mevcuttur. Bazıları bize diyebilir ki siz aşırısınız şöyle böyle. Onlar onları geçsinler. Kendilerine Selefi diyorlar. İşte biz İbnül Kayy'i okuyoruz, i̇bn Teymi okuyoruz. Bir de bize İbn Baz, İbn Uteymine gibi alimleri biz tekfir ediyoruz. Biz onları zaten Müslüman görmüyoruz ya. Bunları tekfir ediyoruz diye bize kızıyorlar, diyorlar. Biz İbn Baz'ı seviyoruz, İbn Uteymine'yi. O İbn Baz'la İbni Uteymine'nin şey verdiği teskiye yazdığı şu devletinin şu anda resmi okullarında, devlet okullarında okutulan lise kitaplarında Osmanlı'nın kafir bir devlet olduğu ibareleri apaçık bir şekilde vardır zaten. Ama bunu İbn Baz deyince harici olmaz, biz deyince harici oluruz. İki, Osmanlı'nın kadiyesi nedir peki bu meselede? Osmanlı'nın meselesi şudur. Bursa'da Osmanlı kütüphanesinde var olan bir kaynak var. Devletül Osmaniye muhtere Aleyha. Kendisine iftira atılan Osmanlı Devleti adında bir kitap var. Ve bu kitapta Osmanlı Devleti niye yazdırmış? O dönemde Muhammed İbni Abdülvahab'la torunları Osmanlı'yı tekfir edip Osmanlı'ya karşı savaşınca bunlar da Osmanlı şeriat devletidir diye kendi alimlerine savunma kitabı yazdırmışlar. Halka dağıtmak üzere. O kitabın adı da bu. Kendisine iftira atılan Osmanlı Devleti. Ve o kitapta açık çok bariz naslarla, bariz sözlerle diyor ki Osmanlı Devleti bektaşilik, nakşibendilik, Alevilik, Ceylanilik ve benzeri bütün tarikatları desteklemiştir. Maddi manevi bunların yayılması için eline gelen her şeyi yapmıştır diyor. Yani bunlar Osmanlı Devleti'nin kendi ağzıyla yazdığı itiraflardır yani bunlar bu saydığımız tarikatların hepsi de bizim itikadımıza göre nedir? Müşriktir bunlar. Şirk üzeredir. Şirki yeryüzüne yaymaya çalışan insanlardır. Osmanlı şirki desteklemiştir. Bırakın tevhidi destekleme. O yüzden bir takım insanları yok işte bilmem kaçtan önce yapılan camiler, bilmem kaç o sene bilen var mı? 1900 1970'leri mi söylüyorlar? 60 1950 23'ten sonraki camiler ve cumhuriyetten önceki camiler diye bir tasnif de yani akıl götürür bir tasnif, akıl götürür bir ayrım değildir yani. Sonuç itibariyle tekrar söylüyorum bu içtihat meselesidir. Altını kırdığınız kalemle çizerek söylüyorum. İsabetli olan tarafın Allah Teala kıyamet günü e, isabet ettiği şeyde onlara iki ecir, hata edenlere bir ecir verecektir. Bu benim şahsi kanaatimdir. Alimlerin sözlerinden vardığım nokta. Bugünkü mescitler mı? Yani sokakta, çimde, taşta kılmak, oralarda kılmaktan daha hayırlı. Daha evladı. Bakın asla tekrar döndürüyorum. Normalde biz babı neyle attık? Niye buraya geldik? Allah'a kurban kesilmesi nerede yasaklanmış? Müşriklerin Allah'tan başkasına kurban kestikleri yerde. Kurban kesmek yasaklanmış. Amaç ne? İllet ne? Ya Bu hükmün bir illeti var. O da müşriklerle ibadeti karışmasına engel olmak. Yani müşriklerle bir ibadetin yapılmasını engel olabilmek. Bugün bu asıl, bu topluluktaki asıl şirkse, bunlar müşrikse bize düşen beraattır her türlü ibadetlerinde ibadet hanelerinde her yerlerinde onlardan veriyor olmak ki İslam dininin aslı da nedir? Budur. Ne diyor Şeyh Abdurrahman? Ecmal Ecmal ulama'nın selef ve halef. Seleften ve haleften. Yani geçmiş ve daha sonra onların yoluna güzellikle tabi olan insanlardan. Hepsi icma ettiler ki alimlerin. yine sahabeti ve tabi'in sahabeden ve tabiinden eee en mer'i la yekunu muhiden illa bitecerrud min ekber. Vamimensi alehu. Bu icmasıdır alimlerin naklettiği. Kişi şirkten ve şirki yapandan beri olmadıkça muvahhid olamaz diye ehli sünnetin hepsi imamları ittifak etmiştir diyor. İcma etmiştir diyor. Bu alimlerin kitaplarında naklettiği İslam tanımıdır. Öyleyse bize düşen de şirkten ve şirkin ehlinden her türlü gücümüz yettiği oranda mekanlarından ibadetlerinden teberri edip uzaklaşmaktır. Burada kıyasın da sahih kıyasın da muteberliği görülür. Ee, burada hani ulema arasında kıyas işte hüccet midir, delil midir, değil midir derken, e, sahih kıyas hüccettir. Yani sahih kıyas makbuldür ulemanın yanında. Çünkü onun asıl da zaten Kur'an ve sünnettir. Yani kafadan bir hüküm getirilmez. Tabi kıyas maal, farık denen mesele var. Hani alakasız kıyaslar. Bunları zaten hiçbir ulema muteber saymamış. Ve alimlerin kıyası reddettikleri kıyas da budur yani. Kıyas mahal farıktır. Hep o sözler onlara ne yapılmıştır? Hamledilmiştir. Gene <gülüyor> bu bapta Şeyh'in getirdiği başka bir şu hadis. En Sabit İbni Dehhak, Dehhak e, şöyle söylemiş. Nezara racul en yan hara'i bir adam bir deve kesmeyi adamış. Yani bir deve kurban etmeyi istemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip soruyor. Ben Allah'a bir deve kesmek istiyorum diye. Fesaalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber ona dedi ki: "Hal kane fiha min awthanil cahiliye yu'badu?" Orada cahili müşriklerin ibadet ettiği putlardan bir put var mı? Resulullah sordularsa, "Kâlû la." Dediler ki hayır. Öyle bir put yok. Orada e, o kurbanı keseceğin yerde müşriklerin bayramlarından bir bayram kutlanıyor mu? Dedi ki hayır. E, dediler ki hayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki adanın yerine getir. Ama peygamberin sorularına dikkat ediyorsunuz inşallah burada. Neyi soruyor? Orada Allah'tan başkasına ibadet edilen bir put var mı? Orada e, müşriklerin bayram saydığı yerlerden bir tanesi mi orası diye soruyor fi Sehennem. Çünkü Allah'a isyan olarak adanan adak yerine getirilmez. Ne demek bu? Adam mesela öyle bir şey diyor ki ben mesela hiçbir şey sadaka vermeyeceğim diye adak adıyı yemin ediyor. Yani böyle bir adak olmaz. Bu masiyettir. Değil mi? Yani aslı fasit olan bir Adaktır, sözü bu yerine getirilmez. Ve lâ fîmâ lâ yemliku ibne Âdem ve Âdemoğlu malik olmadığı bir şeyin de yeminini edemez. Yani güç getiremeyeceğim bir şeyin de yeminini yapamaz. Örnek çocuğumu keserim gibi mesela. Yani böyle bir şeyin de gene neyi olmaz? Ada yemini olmaz diyor. Ee, hadis Ebu Davud e, şey yapmış, e, rivayet etmiş ve Buhar ve Müslümin şartlarına göre de hadisi sahih saymışlar. Şimdi bu hadiste gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok meseleden bahsetti. Bir tanesi de bir bölge var. Allah'tan başkasına ibadet ediliyor. Allah'tan başkasına kurban kesiliyor. Orada Allah'a kurban kesmek bu yasaklanmış. Aynı babın başlığıyla uyuşan bir hadis, uyuşan bina. Bunun muhakkakta tatbiki var mıdır? Yani ben hani şu şöyle bir soru gelebilir. Belediye mesela kurban bayramlarında kurban kestiriyorlar para karşılığı. Hani bu hadis buraya yok. Yani aynı mesele değil. Bu hadis buraya tatbik edilmez. Çünkü meseleler aynı meseledir. Orada Allah için kurban kesiyorlar. Bir sorun var müşrikler. Yani bu başka bir mesele. Ama mesela şöyle bir örnek verelim. Vakrası şöyle olabilir. Bugün mesela kabre gidip doğuda ne yapıyorlar insanlar? Türbelerin yanında türbeye kurban kesiyorlar. Mesela böyle bölgelerde Allah için kurban kesilmez mesela. Yani bu yasan içerisinde bunlar girebilir. Veya mesela Eyüp'te bugün işte hani şirkler, başka türbeler var mesela İstanbul'un farklı bölgelerinde. Gelip millet orada kurban kesiyor falan kabul olacak gibi. Yani böyle bölgelerde Allah için namaz, Allah için kurban. Yani biz Allah için bile yapsak namazımızı, ibadetimizi, kurbanımızı o bölgelerden beri olup o bölgelerde bu ibadetlerimizi ifa etmememiz lazım. Ta ki neden? E, müşriklerle, müslümanlar ibadetlerinde, yaşantılarında birbirlerine karışmasına. Bakın bugüne kadar anlattığım meseleler ve Allah nasip ederse bundan sonra gelecek bütün meseleler. Allah subhanahu wa Resulü bize her zaman ve her zaman şirkten ve şirkin ehlinden beraati, onlardan uzaklaşmayı, onlardan beri olmayı bize emretmiş. İslam'ın aslı da bütün Resullerin dinin aslı da nedir? Herkesin bildiği gibi bu asıldır şirkten ve şirkin ehlinden belli olmaktır. Biz senelerce tevhid anlatan, ondan sonra girip müşrik akrabalarıyla kurban kesen, müşrik akrabalarıyla ortak ibadetini paylaşan kendilerince tevhid. O nasıl bir tevhidse tevhid anlatan, onlarla yiyip içip oturup kalkan, ortak ibadetlerde bulunan, onların namazda imamlığa geçiren vesait Yani Müslümana gereken, verilmesi gereken velayetin aksını müşriklere veren bir tevhid anlayışını insanlara senelerce anlattılar. Böyle bir tevhid olmaz. Yani ben biliyorum ben yapmıyorum, onun yaptı beni bağlamaz gibi bir düşünce İslam'da yok. İslam bize her türlü ibadetlerde ve e, diğer muamelatta müşriklerden kesinlikle ve kesinlikle beratı ayrılı itizal anlatmış, emretmiş. Neden? Ta ki hak ve batıl ne yapabilir Allah muhafaza cahillerin kafasında birbirine karışabilir. Yani İslam bunun önüne geçmiş. Hakla batılın birbirine karışmasının önüne geçmiş. Çünkü insanların çoğu neye bakarlar? Amellere bakarlar. Zaten çoğu cahildir insanları. Yani izhar-ı din olmazsa, din izhar edilmezse, din ortaya konmazsa bu sefer cahiller şirki İslam zannederler. Mesela sen orada türbeye kurban kesmiyorsun, Allah'a kurban kesiyorsun ama dışarıdan bakan bir cahil seni türbeye kurban kesiyor zannedebilir ve bunu caiz görebilir. Şimdi bu normalde bakıldığında muhakkası olmayan bir şeymiş gibi görünüyor da, vakıaya bunu uygulayalım ve örneklerle daha anlaşılır bir hale getirelim. Mesela bir tane cemaat lideri tanınan dünyada tevhid ehli diye bilinen bir cemaatin başındaki bir adam gitse, bir kabrin yanında elini açsa, dua etse mesela. Öyle değil mi? Ne yapacak cahiller? Allah'a da dua etse ya demek ki bu caiz mi? Caizdir diyecekler. Demek ki böyle birilerinin müteşedid olduğu gibi şedid olduğu gibi bir mesele değilmiş diyecekler. Veya işte bir takım kendini İslam'a eden farklı Müslüman cemaatlerin işte İslam adında çıkmış halka kendilerini öyle gösteren sakalları olan kendilerini işte sakallarıyla örten şiklerini, kılık kıyafetleriyle örten bir grup cemaatten insanlar ne yapıyorlar? Gidiyorlar mesela şirk meclislerinin kapısında, içerisinde veya o şirk meclislerinin olduğu yerlerde oturup el basmalar vesaire farklı fiillerde bulunuyor. Bunlar ne yapıyor cahiller? Bunlar caizmiş zannediyor. Bunlarla oturmak doğruymuş gibi zannediyor. İnsanlar sapıyorlar yani. İslam ise kesinlikle ve kesinlikle bunların anladığı gibi bir e, tavrı müşriklere karşı bize ne yapmamış emretmemiş. Mesele e, Başından sonuna, yani bugün anlattığım mesele ve Allah meslebederse sonraki haftalarda gelecek mesele, hepsi bize şunu gösteriyor, biz ibadetlerimizde, muamelatımızda, müşriklerden her türlü beraat ile emredilmiş bir ümmetiz. Bunu gerçekleştirmeyen de imanın aslını bozmuştur, dinin aslını bozmuştur. Bu insanın Müslüman olması gibi bir şey söz konusu olamaz, söz konusu edilemez. Sözlerimizde bir güzellik varsa, Allah versinin sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa, nefsinden ve şeytanımdandır. Va'aqide davvanen bihamdik la illa